Wokem Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar o Modern Sabahlar Modern Sabahlar İlk İnsanlar, günaydın hepinize. 6 Haziran 2014 Cuma sabahında birlikteyiz yine. Oktay Bey günaydın. Çok teşekkür ederim. 6 Haziran 2004 e, Cuma. Kuşkusuz akıllardan çıkmayacak bir tarih. 5 milyarda bir e, karşılaşacağımız bir gün. 5, yani 5 milyar, milyar bir yılda mi? bir yoksa 35 milyon yılda bir mi? 5 milyar diyebiliyorum ben. <gülüyor> o zaman öyledir yani. Kaynaklarımız farklı ama seninki daha gerçekçi. <gülüyor> Ay, günaydın sevgili dinleyiciler dışarıda yağmurlu bir hava var. Ee... Pardon 5 milyar yılda bir ne oldu yani? E yani kaba bir hesapla 5 milyar ediyor abi. 5 milyar Hayır, değil. Abi diyor da ne yani şey ne denk gelmiş oldu? Nasıl yani bir denk 6 Haziran'ın cumaya denk gelmesi mi başka bir şey mi var? Hayır oldu? 6 hem 6 hem Haziran hem 2014 hem cuma. Hı. Hmm. Bul bakalım bir daha böyle bir gün bulabilir misin İmkanı yok. Az önceki zamanı bulabilir misin? Bul bakalım. Hayır. Demişti kırılmıştır bir kere. Demiş ve odasına çağırmış sevgili dinleyiciler. <gülüyor> Aa, dün yağmurla mücadele edildi. Mücadele ederken e, gerçekten mücadele edilmiş. Ankara'dan çeşitli fotoğraflar. Bence yağmur mücadelesi yoktu dün fotoğraflara bakınca. Değişen coğrafi şartlarla. Tropik, Tropik iklim Tropik iklim de değişmedi ki. Yani deniz seviyesinden bayağı yüksek bir şehir diye biliyorduk Ankara'yı. Artık deniz seviyesi, hatta verdiğimse denizin biraz altında. Hollanda nasıl bugün Hollanda suyun altındaysa. Aslında şey olarak nasıl veredik sular içindeyse Ankara'da böyle bir coğrafyaya kavuştu. Biz de yağmurdan bildik bunu halbuki şey şehir değişti. Hava durumuyla mücadele etmeyeceksin. Daha doğrusu doğayla mücadele etmeyeceksin işte. Evet. Uyum sağlayacaksın diye biz burada konuşmuştuk ee, Şehirde evet. kanallarımız yok. Herkesin arabası var. Kimsenin kayığı yok. Ee, bakıyoruz metro istasyonlarını düz su bastı. Pek çok fotoğraf yayınlandı. Ee, Twitter'dan, sosyal medyadan. Ah bu sosyal medya. <gülüyor> Oradan e, pek çok kişi Şemsiyesini açmış e, Ankara'yı ve metro istasyonlarında Batıken medrosunda e, Batık kent diyerek Espri yapanlar efendim e, Herhalde o esprileri Yadırgamayacağız bugün çünkü yani Adam yani çünkü metroya inmiş O espriye inmiş. E, Espriyi yadırgayabilmek için Kuru olman lazım Tabii el, Su seviyesinin üstünde olman lazım Saçmalama kardeşimle Ama beline kadar ıslanmışken Nasıl saçmalama diyecek Sadece ıslanmak değil ya elinde şemsiye varsa Senin bir laf etme hakkın yok zaten o, o espri yapan adama Ama yani pek çok kişi yazmış İşte Pekin'le Londra'yı birbirine bağladık İşte İstanbul ve Ankara'yı da mesela deniz yoluyla bağlayacağız falan diye böyle işte mesela Kim yazmış bunu? Levent Üzümcü Mesela Twitter'da falan ama Ben yani buradan şunu söylemek istiyorum Sonuçta bu bir afattır benim üzüldüğüm yani nokta bu, bu bir afattır ve dünyanın neresinde olursa olsun. Mesela Londra demiş. Londra'da da bastı. Londra Londra'da bastı mı? mı? Londra'da da bastı. Yok. bastı. Metrosuna... Ba -ba bir bir beş santim kar bütün metro sistemi durmadı mı? Durdu. Afattır sonuç olarak bunlar. Yani şöyle bir şey var. Maalesef şehrimiz suya kavuştu sonunda. Ankara'da deniz yok falan. Ankara'da nehir yok böyle. Ee, tam sular içinde. Güzel romantik bir şehir olma şansımız varken bunu koruyabilecek miyiz Oktay? Ben bunu sormak istiyorum. Yani iki gün sonra bu sular çekilecek mi yoksa e, altyapısı bunları koruyacak şekilde mi yapıldı? Yani... Veya bir altyapımız var mı? Yani altyapımız suları biriktirecek şekilde var anladığım kadarıyla. Yani şöyle düşün. Dün... E... 2014'te Dün Dünya... yoktu bu arada ya. Nasıl afat yoktu? yoktu Fotoğrafları görmedin afat. mi? Sen afat olup olmadığını sonuca bakarak karar vereceksin ha, ya. Yağ yağmur var. Öğrenemedin mi kaç katsayıları? Türkiye'de yaşıyorsun ya. Yağ yağmur çünkü normal. Bir yağmur. Sen yağmurdun. yağmura bakarsan o zaman ideolojik bakmış olursun. Ha doğru. <gülüyor> Sen sonuca bakacaksın. Eğer sonuç böyle bu tip şeyler varsa sonuçta afat bu. Yani hava durumu şey bir de Hani devam edecek mi etmeyecek mi diye sordun. Dün Dünya Çevre Günü'ydü biliyorsun. Ha bir de şu var. Dünya Çevre yani Günü'ydü. burada e, bazı eleştiri okları dönüyor e, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'ye. Kusura bakmasın daha da Melih Gökçek de bu şehrin sadece son 20 yılından sorumlu. Yani. 20 hatta 25. 20 Yani bunun 20 yıl önce yapılmamış şeyleri niye sorulmuyor? Evet. Evet çok güzel dedin Ege biraz yani, anlaşılsın diye ben adam 20 yılda, şey söylemedim. 20 yılda nasıl Biz hangisine yetişsin yani yine anlaşılsın diye yorumsuz bıraktım çünkü biraz sessizlik olunca daha da idrak ediyoruz onu evet, so şey, bizansdan eserler var burada hiç ben Melih Gökçe'ye yöneltilen eleştiri oklarından bir tanesinin ben bizansa yöneldiğini görmedim yani selçuklu eserleri var hangi selçuklu sultanını sorumlu şey hangisi Heh. sorumlu Mesela maden konusunda ne güzel Sayın Başbakanımız 1870'lerdeki İngiliz Heh. maden felaketlerinden kraliçeyi sorumlu tuttu. Yani, yani lütfen. Çok güzel hatırlattın. Bizanslı var bunun. Şöyle biraz geriye gidelim. Çatalhöyük mü? Biraz geriye ee, gittiğimizde. Ege, Çatalhöyük de çok uzak bir yer değil. 1400'lerin sonlarına doğru 1460 olabilir, 1490 olabilir. Aynı buna benzer bir şey. Ee, yine Almanya'da yaşandı. Böyle bir sel felaketi. Hı hı. Ee, o zaman da... Bodrum katlarında su basmış. Bodrum katlarında oturanlar şemsiyenin de o zaman daha böyle tam gelişkin bir teknoloji olarak hayatımıza girmediği dönemlerde o zamanlarda aynısı olmuş. Su basması o zaman şehir yaşamının fıtratında var. Bir şeydir. Yani bu bir Şehirde yaşadığını hatırlatan güzel bir Gelenektir Bu Yani bu olmazsa olmazdır. Yani bu tip şeyler olur. Yani sen metroda giderken 2014. Metronun nimetlerinden faydalanıyorsun değil mi? Tabii canım. Değil mi? Faydalanıyorsun. Faydalan faydalanıyorsun. E, i̇tiraf et. Faydalanıyorum. <gülüyor> ha, demiş miydin? Metronu Otur kandırarak ondan istifa ediyorum. <gülüyor> Mesela, İfade ediyorum. <gülüyor> Mesela oturuyorsun. Dün gördük işte adamlar otururken e, ayaklarını yukarı kaldırmak zorunda kalmışlar. Çünkü vagona girmiş olsun. E yani... Çok özür dilerim ama bu hava durumu, hava olayı ne yapabilir? Yukarıdaki su aşağıya inmiş yani. Şimdi bunun ne, ne alakası olabilir? var Orada yani? Şey, i̇zolasyon şeyini? mu yapsınlar? Hiç. Daha sağlam bir şekilde mi yapsınlar? Altyapıları suyu böyle bir şekilde hemen ortadan kaldıracak şekilde güçlü sağlam mı yapsınlar? Dünya Çevre Günü'nü dün e, yağmur ve e, sularla kutlamış olduk böylece. Akıldan çıkmayan güzel fotoğraflar çekildi. Bu arada Çevre Bakanlığı'nın da böyle bir toplantısı varmış bununla ilgili. Ben bir katılımcının yorumunu okudum. Katılan herkesin 5 dakika sonra çöpe atacağı dosyalar bastırılmış, bütün katılımcılara dağıtılmış kağıt. Yani çevre Günü'nde bari biraz şey yapmayın. Veya bir göster... Dönüştürülmüş kağıttan yap bir şey veya işte ne bileyim kağıt israfı olmasın diye kaç ekmek adına başka bir numara yok ben bir tane hocamızı seyrettim şu anda ismini hatırlamıyorum ismini hatırlamadan alıntı yapabiliyor muyuz? Tabii. onun söylediği şey çok önemli adını i̇şte... sen getir köşesi adını, adını sen getir <gülüyor> o hocamıza şey diye sordular ee, en temiz enerji kaynağı nedir işte bu HES'ler tamamen ekolojik dengeyi bozuyor gibi Hı -hı. yorumlardan sonra peki en temiz enerji kaynağı falan dedi enerji kaynakları arasında hani rüzgar enerjisini kullanmak bir şeydir ee, en temizi budur çok güzel akıllıca bir yöntemdir ama en güzel enerji e, kaynağı kullandığımız enerjiyi düşürmek Efendim işte evde kullanmadığımız e, şeyi ışıkları kapatmak işte ne bileyim televizyonu şeyden kapatmak yani bilgisayarları ama... kapatmak falan bu buradan dedi en temizi bu dedi. bilgisayarları yani kullan ötesinde bilgisayar almamak Ondan sonra işte arabanı iki yılda bir değil, on yılda bir değiştirmek. Bu enerjiyi aslında tüketen bizim evdeki evet, hapullerimizden çok fabrikalar dediler gibi tüketiyor. hep Zaten bu esas söyledikleri bu şey. Yani çevre korunusunda duyarlı olanların. Yani temiz enerjiyle yapılsın her şey, pırıl pırıl bir enerjiyle yapılsın da sonuçta sen bu enerjiyi yine tüketmek için hapire bir şeyler üretmek için kullanacaksan dünyayı başka türlü kirletiyorsun zaten. İşte kaynak... Her temiz enerjide olsa. Evet. Sırf enerji üretme kirletmiyor dünyaya. O tüketim deli şey yapıyor. Ama tüketim işte tüketim enerjiyi daha fazla ihtiyaç haline getiren bir şey olduğu için tüketimin azaltması i̇şte tüketimi o yüzden de... kesmek lazım. Enerji tüketimini değil, genel tüketimi kesmek lazım ki o kadar enerji gitmesin sağa sola. Bir senede bir telefonumu değiştireceğim dersen. Tabii. Karbon, karbon ayak izinden bahsediyorsun. Evet. Yani işte dün e, onunla ilgili de şey dedi mesela Ankara'dan İstanbul'u bir toplantı için işte sabah gidip akşam dönmek yerine işte iletişim teknolojilerini kullanalım. İşte internet üzerinden toplantı yapalım. Şey yapalım diye böyle gayet e, akıllıca ve herkesin yapabileceği şeylerde tavsiyelerde bulundu. Ş metroda şemsiye açmakta bunlardan biri. Bütün Bir onu söylemedi ama bence o eklenebilir. Anlamış Oraya mıyım? küçük böyle dönen şeyler de koyulabilir. Metroya e, giden şey, akan su mesela sokaklarımızda akan su metronun e, enerji ihtiyacını karşılayabilir. Türbinler koyulabilir. Evet, aşağı. evet. Yani o... Şu bu, anda ilk aklıma. Bu yani. afatı diyorsun fırsat Olumlu hem, değerlendirmek afatla için. Afatla fırsat. Çinçe'de aynı kelime Rokta. O diyor. Mikiyamu mu demek? Mikiyamu demek. Çok güzelmiş ya. O zaman bu fırsatı da başka bir şekilde değerlendirebiliriz. İstersen Aa, fırsatla reklamlarla. Fırsatla resmen ya. Reklamlarla resmen bir coş sonra geliriz deniz. Zaten nereye gideceğiz bu saatte başlayalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Macera dolu yağmurlu cuma sabahında Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler Hemen müjdemizi verelim ee, Biliyorsunuz Dünya Kupası yaklaşıyor Ve biz de Dünya Kupası boyunca hatta öncesinde Dünya Kupası özel bölümümüzde Karşınızda olacağız Belki bir bölüm olacak belki sizin de katkılarınızla Daha uzun sürebilir ee, Ona bakacağız ama bir ciddi bir hazırlık. Bugünkü Yaptık. bölümümüz Dünya Kupası'na ön hazırlık bölümü. Dünya Kupası özel ön hazırlık dosyası açılıyor. Hangi maçlar var, kimler favori, teknik direktörler, futbolcular, sahalarla ilgili genel bilgiler var. Çok fazla çok fazla söylenti vardı. Sahalar yetişecek mi, yetişmeyecek mi diye. Bu sponsorlu diye. bir bölüm olacağı için Hepsine bakacağız. Hazırlandık bayağı. Hepsine bakacağız. Önümüzdeki saatte. Ee, ama şimdi önce yine e, uzun süredir yapmadığımız Dünya Liderleri adlı köşemizi yapıyoruz. Geçelim istersen Ege. Evet, Dünya Liderleri'nde bu hafta e, iki Önemli konumuz var. var. Bir tanesi e, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama. Diğeri e, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping. E, bunları, Xi Jinping. Xi Jinping. E, tercihli akba kullanmak istersin yoksa Soket sırasıyla aynen devam mı edelim? Soket sırasıyla devam edelim. Soket sırasıyla devam edersek. O zaman Obama'nın dün fotoğrafları çıktı internette. Ne fotoğrafları? Ee, spor yaparkenki fotoğrafları. Birlikte çektirdiği fotoğrafları. <gülüyor> birlikte spor aletleriyle birlikte çektirdiği fotoğraflar. Polonya'ya gitmiş e, Barack Obama. Varşova'da bir otelde kalıyormuş tahmin ederiz ki. Boş yere ee, ağlama kalbini bağlama Varşova kızlarına demişti. Türküsünü söylerken e, yaptığı spor. Otelin spor salonunda çekilen görüntüleri orada otelde diğer spor yapan birisi tarafından çekilmiş ve Nasıl? interneti konulmuş. Şey mi olmuş ha var mı? ki oraya. Zaten ücretsiz değil mi yani şey olarak ücretsizse inelim ben oraya demiş. Valla öyle demiş ve inmiş. Kaçta demiş eksi iki efendim demişler. Ondan sonra kahvaltı neredeydi? <gülüyor> kahvaltı da mı eksi iki dedi? hayır efendim Bu zeminin bir altında eksi bir efendim orası demişler. Ha. Ondan sonra e, kahvaltısını yapmış. Yapmadan önce sporunu yapmış. Sonra kahvaltısını yapmış. Havuz var beraber. demiş? Havuz da var da havuza girmemiş. Havuzdan ücretsiz faydalanabiliyor mu? Tabii. Ücretsiz değilmiş. <gülüyor> i̇şte Ayrıca ekstra, ekstra bir şey vermesi gerekiyormuş. O yüzden e, sadece spor yapmış. Biraz ağırlık çalışmış. Pıs pıs yap. Yaparken burada fotoğrafları da var. Ne kadar kaldırmış? Kaç basmış daha doğrusu? Doğru Türkçeye de sorarsak. Valla e, şeyde e, 70-80 var. 70-80 basmış. Basmış evet. Kaç set yapmış ama o fotoğraftan anlaşılmıyor. Onu fail olsaydı bilirdi. Bili fotoğraftan anlaşılır. Fotoğrafa bakar. Hatta fotoğrafta alette görmesine gerek yok. Sadece kollarına bakarak anlar mısın? Yani ya ikinci sette çekilmiş bir fotoğraf bir set daha kaldırır falan diye şey yapar. Ya da üçüncü set sonu fotoğrafı. Orta boy bir kavun büyüklüğünde olmasını istiyorum diye bir e, lafı da var olduğu söyleniyor. Kalflarının. Kalflarının. Ee, ama işte yeni bir tartışma başladı. Obama'nın böyle fotoğrafları çekiliyorsa otelin diğer müşterileri tarafından bu nasıl gizli servis? Hı. Yine sarhoş mu oldular biliyorsun. Evet, bir önceki de pek çok kere oldu. Bir, bir önceki gizli de değil ya. Ondan önceki gizlilerde falan da oldu. Gizli servis e, ne yapıyor? Gizli servis sözcüsü açıklama yapmak zorunda kalmış. Çekilen video başkanın yemek yediği lokantalardakiler tarafından e, çekilen videolardan farklı değil. Salon boşaltılmadı ve Obama görüntülenmesine izin verdiği için böyle bir fotoğraf e, şey yaptı ki başkanın kendi isteği diye. Böyle her seferinde artık bir açıklama yapmak zorundalar. Yalnız Obama gelecek salonu boşaltabilir misiniz dememişler yani. Dememişler evet. E, çünkü öyle olursa salonu Yine kapatmaya giriyor. Yine de bir aletin başına gidip beklediğinde millet bırakır. Tamam ben bırakayım <gülüyor> sizi. Bir de bilmeyen olabilir ya Varşova'da Obama'yı Obama mı geldi falan diye Yani Obama'yı biliyorlardır da Obama değil çok benzeyen bir adam geldi Obama'ya falan diye oh, Türkiye'de oluyor ya <gülüyor> Clinton'ın benzeri falan filan Ronaldo'nun benzerini Şakamatik falan gibi bir program mı vardır yani <gülüyor> Ronaldo'nun benzerini en son Benzerlerde hatırlıyoruz Otobüste Ronaldo'ya el sallamıştı değil mi? Ben ünlülerin benzeriyle Şeyler yapıldığını hatırlıyorum ya Televizyon programları Hatta aman Özal duymasın diye bir tane şey vardı Necat Uygur'un oyunu vardı. He. Bu arada bir çift vardı. Semra Özal ve Turgut Özal'a benzeyen. Bir tek oyunun ortasında bir yere herhalde çok yeteneksizdiler. Yani Çünkü oyunda hiçbir rolleri yoktu. Sadece bir yerde parmak sallıyorlardı. Millette gülüyordu. Aa, aynı geldi falan diye. Yani Turneyi de getirmişlerdi. Ya adamı. benzerlik dediğin şey zaten işte sadece tipli olan bir şey ya. Yani üstüne konuşma, şey koymaya gerek konuş Hayır gerek kalmıyor değil. Konuşma olduğu zaman falan o şey gidiyor olabilir. O yüzden de Necat Uygur şey yapmamış olabilir. Konuş tutmamış olabilir yani. Öyle bir durum var. Ama ben de hatırlıyorum ya. Ünlülerin benzerleri falan, falan diye bir şey. Bir ara çok şeydi. Televizyon programlarında olurdu falan böyle. Ben hatırlıyorum. Bir ünlü birisini Türkiye'de gezdirdi falan gibi. Haberlere bile çıkıyordu. <gülüyor> Clinton'ı gezdirdi. Ha, Komedyen böyle. Ercan Clinton'ı gezdirdi. Efendim ülkemize gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Çirkin şey oluyordu yani. Efendim ülkemize gelmiş biz de <gülüyor> <gülüyor> en güzel şekilde ağırlayacağız diye. E o zaman hemen hızlıca şeye de bakalım. Çin devlet başkanı e, kimdi hatırlıyor musun? Him Xi Jinping ee, Xi Jinping'e olan benzerliğiyle dikkat çeken Shao Jianhua <gülüyor> e, Börekçilik yapıyor kendisi ee, Konuştuğumuz konu mu oldu ya? Shao Jianhua Jian e, Börek dükkanları Diğer börek dükkanları çok kıskanıyormuş Çünkü e, günde 1500 börek satıyormuş Sadece bu benzerliğinden dolayı Az hmm, Gelip Az yani. Çin'e göre mi 1 milyarlık ülkede, ama 1500 orası, börekte. Ama orası şey Ege. En az 10 milyon falan satmasın lazım abi, ki dövüsün. Ama orası şey ya börekçiler çarşısı gibi bir yer orası. He. Yani hemen yanında 3 tane Zaten börekçi var. Zaten bin tane börekçi karşısında. var. Tabii canım karşısında bir sürü börekçi var. Bir de köklü yerler hepsi yani. Hepçi müreği mi yapıyorlar bunlar? Yok değişik, rolls. değişik börekler de varmış. Alternatifler sonsuz diye bir lafı var <gülüyor> ustanın. Ee, Yan Hua demiş ki e, Diğer börek dükkanları beni çok kıskanıyor Ama demiş ben de demiş, çok benziyorum demiş. Efendim demiş, demiş. <gülüyor> dükkanı sadece börek almak için gelen müşteriler e, Ki başka bir şey satışımız yoktur demiş Yan ee, Hua ile fotoğraf, çektirme, fotoğraf çektiriyorlarmış Ve adam imza falan da veriyormuş İyice havasına girmiş İyice girmiş Peki şey mi <gülüyor> Çin başbakanı çok mu seviliyor? Yani çok sevilmese de yine bir yani ya sayıca mi? fazladır sevimi. Yani hani sana bana fazla gelir yani. Evet yani. tabii de, 400 bin kişi tam seviyormuş falan. %10 gibi. kişi sevse zaten gene <gülüyor> 100 milyon ediyor ya. <gülüyor> 2 milyara gidiyor bu arada. Şimdi hesaplar değişiyor. Diyorsun. Evet doğru. Şimdi, ne 1.2 idi. İşte yavaş yavaş yükseliyor ya. Yine şimdi izin falan da çıktı ya. Hmm. İki çocuğa falan da izin çıktı. Oh, oh, o tarafa oh. doğru kayacak dünya geliyor böyle iş gücü lazım diyerek. Telefonlar çok, satışlar iyi. Başkanın börekçi ikiz, ikizi diye e, hiç başkanla alakası olmayan bir haberi de bu köşemizin altına aldık. Bu köşemize aldık. E, gelenlere, gülenlere ve dinleyenlere çok teşekkürler. Benim e, başınızı şişirmeyelim daha fazla. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şöyle yapalım. E, yeni saatte futbol özel daha doğrusu. Dünya, Dünya kutusu özel. Çok az kaldı çünkü... <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Dünya Kupası Özel Sevgili dinleyiciler Dünya Kupası Özel'den hepinize merhaba. Programımız e, Dünya Kupası heyecanını birebir tüm kupa boyunca sizlere yaşatmak için radyonuzda olacak. Haftanın her günü saat 8.30 ve 9.30'da ilk programımız daha kupa başlamadan önce olduğu için 9.13'de e, başlıyor. Tekrar günaydın diyoruz. Evet, Dünya Kupası bir kez daha gerçekleşiyor. Meraklıları var. E, futbol severler heyecanla bekliyorlar. Futboldan hiç hoşlanmayanlar bile Dünya Kupası deyince aman diyorlar Dünya Kupası efendim ne yapalım bunu <gülüyor> izleyelim diyorlar. E, biz de bir... E, Bakalım diyelim, kupa heyecanını arttıracak özel bir köşe hazırladık. Köşemizin adı Dünya Kupası Özel. Özel. Dünya Kupası Özel de tabii ki sizler de e, ortak olabilirsiniz bu programına sorularınızla veya cevaplarınızla veya hatırlatmalarınızla. Yorumlarınızla. Yorumlarınızla <gülüyor> diyelim ve Dünya Kupası'nın şunu şurasında başlamasına. Altı gün 7 gün kaldı. Tam şey. tarihini bilmemekte birlikte. Tam bilmiyoruz. Haziran başında biliyoruz. Ee, ve ilk maçla açılış olacak, açılış maç. Brezilya olduğunu biliyoruz. Evet, açılış maçını e, yani çok değerli iki takımın iki takı biri Brezilya olur. Biri Brezilya olur, ondan eminim. Ee, pek çok grupta A grubu, B grubu diye giden pek çok grupta maçlar oynanacak. İstersen oktay biraz istatistiklere bakalım. Bakalım katılan e, ülkelerin, yarışan ülkelerin istatistiklerine bakalım. Bakalım bundan önce e, neler Pek çok ülkenin katıldığını e, biliyoruz. Bundan önce neler oldu? E, Dünya Kupası deyince tamamen bir heyecan konukması olduğunu herhalde söylememize gerek yok. E, Dünya Kupası da pek çok takım var, pek çok ülke var. E, Yabancı ülkeler bunlar. Bu sene de <gülüyor> 2014 yılında da bir Dünya Kupası olduğuna göre yine bu senede pek çok ülke olacak. Hı hı. Ee, Ülkemizi de temsil edecek ee, futbolcularımız Benim tahminim olmayacak. Ee, olmayacak. Türkiye'de katılmıyor. Son dakikada e, Türkiye. Yine oynan, oyunlar oynandı ve Türkiye. Dışarıda bırakıldı. bırakıldı. Tıpkı olimpiyatta ve revizyonda olduğu gibi Dünya Kupası'nda da efendim. Dışarıda. Çok şaşırmayacağım. <gülüyor> Sersen biraz yarıda bırakıldı. İstatistiklere bakalım. Bakalım e, yine benim tahmini ediyorum ki e, pek çok e, sayısal değer takım, var. Bayağı takım katılacak bu sene Dünya Kupasına 50-60 <gülüyor> civarı bir katılım bekleniyor. E, Brezilya'nın ekonomisi takım de şahlanacak gibi. Tabii e, 60-50-60 civarında takım katılınca hepsinin aynı şehre. Sokmak olmaz diyen Dünya Kupası yetkilileri başta Rio olmak üzere bir, rezalete, bir, bir skandalı da imza atmış oldular. <gülüyor> ee, buradan yetkililer de herhalde Brezilya'nın ne büyük bir hata olduğunu görmüş oldular bu açıklamadan sonra. Başta Rio olmak üzere e, pek çok Brezilya şehrinde maçlar aynı anda oynanacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve tabii ki sevgilinizler e, değişik saatlerde oynanacak değişik bazı saatlerde, maçlar, bazı maçlar aylan doğanırken çünkü 60 takım bir aya e, sıkıştırılmış bir yani bir yoğun program, arka, arka oynanacak maçlar. Ayın nasıl geçtiğini anlamayacağız nefes nefese kran kran'a bir mücadele gece saatlerine Dostlukla gelecek ağırlıklı <gülüyor> ağırlıklı olarak e, Türkiye'den biz e, gece saatlerinde izleyeceğiz büyük ihtimalle tahmin ediyorum saat 6'da 7'de başlar maçlar ee, ve sabah dörde 5'e kadar sürer çünkü değişik saatlerde gönlüyor. olduğunu söylemiştik. Ee, ve tabii ki sakatlıklar. Sakatlıklar pek çok <gülüyor> pek çok takımı yine UEFA e, Kufası arifesinde düşündürüyor. Ama futbol e, biliyorsunuz sert bir spor. Sakatlıklarda e, kaçınılmaz. E, bu sakatlıklar biraz artık e, fıtratında var e, sakatlıklar teknik direktörleri kara kara düşündürüyor e, ve şu anda sakat olmayan e, bütün futbolculara uyarımız e, aman, aman. <gülüyor> dikkat edin sakatlık dediğiniz şey her an gelip sizin de e, başınıza gelebilir kapınızı Hiç çalabilir sakat arkadaşlarında da gibi ha düştü falan filan diye çünkü e, futbol bu futbol e, ciddi bir oyun ciddi bir oyun ciddi e, getirleri olan çünkü gayet <gülüyor> de güzel para kazandıklarını biliyorsunuz futbolcular. E bu da bazı riskleri var. Bu risklerin de en başında sakat, sakatlık geliyor. geliyor. Ee, pek çok kişi hem zor durumda kalır, bu sakat olması dışında sakat futbolcu dışında başta teknik direktörler e, yani ve pek çok seyirci artılar. ve taraftar da üzülür. Evet e, sizlerin de soruları varsa e, hem telefonla ulaşabilirsiniz bize hem de Twitter'dan bize sorularınızı sorabilirsiniz. Günaydın efendim. Evet, bence siz bana soru sorabilirsiniz gibi geldi. Evet, o zaman hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ozan, hoş Yok biz bu sefer iyi hazırlandık. <gülüyor> ee... emin misiniz? Pek öyle gelmedi bana da. Yok, Bundan bir arayayım dedim. Biz çok iyi hazırlandık. Büyük bir heyecan kumkuması olduğunu Dünya Kupası'nın biliyoruz. Ee, 60 50 60 civarı bir takım var. Sizin soracağınız soru var mı bize? Ay devam edecek. Takımın biz sayabilecek miyiz mesela onu tabii, sorayım ben. Başta Brezilya, Brezilya ve Almanya olmak üzere Alman pek çok takım var. Sambacılar. E, pek çok sambacı var. Brezilya. Şimdi e, vaktimiz çok Alman sınırlı olduğu için 50-60 takımı aynı anda sayamıyoruz. Burada. E, Uyarı bu geldikçe zaten e, müsabakalar başladıkça şey yapacağız ama en başta aklımıza gelenler e, Sambacılar, Sambacılar, Brezilya, e, İspanyalar, İspanya var, Boğalar. boğalar e, Hollanda var, Portakallar. portakallar e, ve tabii ki Arjantin Var sambacılar orada da çünkü gayet yaygın olduğunu samba'nın <gülüyor> mamunum biliyoruz ve daha ama, pek çok takım. Suyodu ama bari ya yani, tangocular desek onu desek olur mu? Tangocular, sambacılar, Tambacılar onlar e, hepsi zaten Güney Amerika futbolda e, biliyorsun çok ileride o zaman e, evet. e, pek çok takım var ve sakatlıklar tabii ki. <gülüyor> Sakatlıklar teknik direktörleri Kara kara düşündürüyor, düşündürüyor. Ee, Tam olarak 12 Haziran'da mı 13 Haziran'da mı başlıyor Onu mu soracaksınız siz 12 Haziran'da başladığını Diyebiliyorum ama siz tabi daha doğrusunu biliyorsunuz 12, 12 Haziranda, Haziran'da başlıyor başlıyoruz. doğru 12 Haziran tam olarak ilk 12 maç... Haziran tarihi de e, teknik direktörleri Kara kara düşündürüyor <Basır. gülüyor> <gülüyor> Haziran. 12 Haziran'da e, Türkiye saatiyle Tahmin ediyoruz Akşam saatlerinde oynanacak bir maçla açılacak Onun saatini mi soruyorsunuz Açılış saatini Evet onu tam, ben de tam bilmiyorum Akşamına doğru büyük ihtimalle olur Brezilya ile bir takım oynayacak Çünkü ev sahibi genelde açar Evet bu tip turnuvaları Brezilya ile yabancı bir takım. Siz biliyor musunuz Kim arasında oynanacağını Onu onu bilmeales bilmiyorum bilmiyorsan olduğunu biliyorum da. İşte şey biliyoruz. Ne derler? Yabancı bir takım olduğunu biliyoruz. Yabancı dış devletlerden ee, bir takım. 50-60 takımdan biri işte. Ee, 11 artı 11 olacak maçlar bu yıl yine. Öyle ba başlangıcı öyle ama hani öyle bitmek zorunda olmayacakmış. Öyle duydum ben. Evet doğru, Tabii ki, doğru duyduğunuz e, ama bu... Dünya Kupası heyecan kum Kuması olduğu için her duyduğunuza da inanmayın sizi şaşırtabilir diyoruz. Ee, sadece şunu ben buradan müjdesini vereyim. Ee, bu sene Dünya Kupası'nda bu turnuvada gruplara ayrıldı. Takımlar e, A, B, C, D diye giden e, bir sürü harften oluşan pek çok grup gruplarla mücadele edecekler. Bazı grupların da çok zorlu olduğunu e, gruptan çıkma mücadelesi veren takımlar olacağını şimdiden Söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Ben, Sorunuz ben için. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Çok açıklayıcı bilgileriniz için. Rica ediyoruz Sağolun efendim. Sağ evet. olun. bekliyoruz? Uzun bey. Efendim başınızı şişirmeyelim. Ee, sonuçta <gülüyor> süremizi de açtı Tabii ki daha evet, e, çok şey, çok az vakit benim. kaldı. E, ama e, geri sayım başladı. Geri sayım başladı. Ee, şöyle e, sorular geliyor. Serhan Bey sormuş. Sakatlıklar sormuş. Sakatlıklar Ege... teknik direktörleri kara kara düşündürücüye benziyor. <gülüyor> Serhan Bey demiş ki Ege Bey'in e, Dünya Kupası'ndaki favori takımını merak ediyoruz demiş. Tabii. E, burada direkt sana sormuşlar Ege. O yüzden ben cevap vermiyorum. Buyurun. <gülüyor> e, Dünya Kupası'ndaki favori takımımız Sarnavutluk diyorum ben. E, panzerler. Arnavutluk, Panserler dedi. Serhan Bey umarım sorumuza cevabınızdır ulaşmıştır. ulaşmıştır. Futbol ee, kazansın diyoruz biz. İyi güzel bir futbol izleyelim. Tarafsız bir şekilde izleyelim. Çünkü daha önce de programımızda söyledik. Türkiye bu yıl katılmıyor. O yüzden her takıma eşit mesafedeyiz. Ama gönlümüzden geçen tabii ki Sambacılar, Panzerler, İngilizler ve portakallar futbolu e, futbol olarak... kazansın diyoruz futbol. Gök Mavi dinleyicimiz demiş ki ismi Twitter'daki ismi Dünya Kupası özel ilk ve son bölüm demiş efendim hoşunuzu e, <gülüyor> ağrıtmayalım <gülüyor> ama e, bu Dünya Kupası e, çok olaylara devam gebe devam e, edeceği benzer çok çok e, olaylara gebe ve e, çok fazla takım olduğu nereden için nereden almış o duyumu son program diye biz daha programın başında söyledik. Her gün iki bölüm olarak olacaktı. E şimdiden bir heyecan katmak istemiş bence. <gülüyor> e programımıza katkı olarak. Acaba son bölüm mü? Hayır. En başta da söylediğimiz gibi... Dünya Kupası bir heyecan kum ibarettir. <gülüyor> Ve pek çok takım olduğu için... E heyecan devam edeceği benzer. Evet. Pek çok bildiğimiz takım var, Dünya Kupası'na katılan bu sene. E, ama mesela bir soru var. Tabii ki sakatlıklar var. E, sakatlıklar teknik direktörleri kara kara düşündürüyor. Düşündürüyor. düşündürüyor. Aman dikkatliyoruz, başta sakat olmayan futbolculara. Çünkü sakatlık her an kapancı çalabilir tabii ki istemiz O yönde değil. <gülüyor> Birçok soru var. Sorulara bakalım mı? Tabii biraz sorulara bakalım. Süremiz de azaldı. Ee, mesela demiş ki... <gülüyor> Nörojenesis adlı dinleyicimiz demiş ki... Nöşetel Samax katılıyor mu? <gülüyor> Katılıyorsa Nöşetel'e 5-5 diyecek bir takım var mı demiş. Ege Bey ben burada... E Sicilya futbolunu bilen futbolunu ve senelerdir, diyoruz, senelerdir yakından takip eden kişi olarak e, size ben burada şey yapmıştım. Nöşetel e, katılıyor mu e, katılmıyorum ben bu yıl da katılıyor. Nuşatel zaten e, bu reyvisyondaki kurucu gruplardan olduğu için e, Nöşetel Samax ülkesini temsil etmek için İsviçreyi temsil etmek için takım olarak katılacağını duyurdu. Tabii e, nasıl son dakikada ne olur bilmiyoruz ama Nöşetel Samax ee, rakiplerini kara kara düşündürüyor. Çok teşekkür ederiz. Umarız dinleyicimizin sorusunu cevapladık. <gülüyor> Uyusuz İhtiyar demiş ki e, açılış Türkiye saatiyle 23'de Brezilya-Hürvetistan arasında oynanacak maçla Dünya Kupası başlayacak. Onu zaten biliyorduk biz. <gülüyor> lütfen <gülüyor> lütfen Bildiğin, yani bildiğiniz soru, soru gibi şey yapmışsın. Doğru musun? Bir kere o soru değil zaten. Ee, soru Yoruma da açık diye zaten başta da söylediğimiz gibi Brezilya ile bir takımdı. İşte bu takımda Uruguayistan olduğu, oldu. olduğu belli oldu. Bir kere daha hatırlatalım Brezilya ile Uruguayistan arasında başlama vuruşu saat 23'te. <gülüyor> Heyecan kumkuması ilk düdük çalınacak. Devam edecek. Aman dikkat diyoruz. Başta Uruguayistan <gülüyor> olmak üzere e, tüm takımlara çünkü. Heyecandan dolayı olan sakatlıklar yeni dünyanın futbol anlayışının en büyük tehlikesi. Heyecandan sakatlık oluyor yani. Heyecandan ayağı dönüverir. <gülüyor> ayağı dönüverir. Soyun <gülüyor> mağazına sahaya çıkacak böyle heyecanla hani bir koşarak çıkabilerken orada ee, üstelik burada efendim <gülüyor> bu işin şişirmeyeyim. Ayağı Hop, dönür, koşamaz. Sağya çıkamadan ne sakatlık olur Sıcakken insan fark etmez olur. Çünkü büyük bir gürültü olacak <gülüyor> Brezilya tahmin ediyorum Brezilya Çünkü bir futbol ülkesi Bayağı da bağırmalar ee, olacak Çok da kalabalık olacağını düşünüyorum Ben stadyumun seyirciler tarafından doldurulacağını düşünüyorum Çünkü açılış maçı kimse kaçırmak istemeyecektir ee, O yüzden Hırvatistanlı futbolculara Hırvat futbolculara uyarımız Aman diyoruz Aman dikkat diyoruz <gülüyor> heyecandan dolayı bir sakatlık olmasın. E, sonuçta futbolun kazanması için hepimiz evet, çalışıyoruz. Doğru. Ve ee, Onur Bayburt, evet. Onur Bayyurt demiş ki son olarak istersen bugünkü kısmı tamamlamadan önce gol kralı e, kim, kim olur, olur demiş. Diyor. Gol e, kralı bunlar, e, gol kralı teknik olarak en çok gol atan futbolcunun yediği goller çıktıktan sonra averajla belirlenir. Yani yediği goller tabii Böyle olunca kaleciler aman dikkat ediyoruz. <gülüyor> en çok gol atan gol kralı olurum demesin bu dünya kupasında e, değişiklikler değişecek. Uygulama var. Gol kralı en çok gol atan Değil. kişinin sayısından şey çıkarılacak. Yediği goller takımının yediği golleri de çünkü sonuçta o da onun sorumlusu. Hani ben gol attım, ben kazandım, takım yenildi diye bir şey yok. Futbol bir takım oyunu. Ege Bey'in takımında da işte Gol attın tamam çok güzel ama arkadaşın gol yediyse yedi. onda da senin sorumluluğun, sorumluluğun var. var. Bu da... e ben gol atmıştım, bir tane gol attım, arkadaşım iki tane yedi. Onun yüzünden kaybörüm. Öyle, bir şey, Öyle yok. bir şey yok. İsviçre ee... futbolunu yakından takip eden egemen yani bunu... bir son dakika bombası bunun ne kime söylese gülerler adamı. Evet. Yani e o zaman sen şampiyon oldun, bütün takım kaybetti. Böyle bir şey yok. Kesinlikle dinleyicilerimiz de cep telefonlarına gelen bu tip mesajlara işte itibar. Alamazsın. <gülüyor> Öyle mesajlar gelebilir. Okulunuz, Çok iyi hatırlattın. Kredi kartı numaranızı verilince <gülüyor> kesinlikle böyle şeylere itibar etmesinler. Ve lütfen e, bir de şeyi hatırlatalım. E, yolda yürürken taksi ister misiniz diye <gülüyor> korna çalan taksilere de itibar etmeyin. Sevgili dinleyiciler özellikle bu Dünya Kupası döneminde bu taksilerin artacağını Geçen yıllardaki taksi Dünya Kupası tecrübelerimizden biliyoruz. Ve son soru Semih Tütüneker kupada olacak mı demiş. Ee, ne oluyor ya? İsimli dinleyicimiz. Semih Tütüneker değerli futbolumuz. Takip ediyoruz. Ee, efendim. <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Sonuçta e, gidebilir. Kupaya gidebilir. Bunlar son dakika dengeleriyle sürprizlere açık olsun dinleyicilerimiz. Zaten bir Dünya Kupası Özel diye bir Twitter hesabı da açacağız. Açacağız. Son dakika gelişmelerini buradan aktarmaya devam edeceğiz. Yalnız amman dikkat diyoruz. Dünya Kupası 2014 özel <gülüyor> olacak. O tweet adresimiz oradaki. Çünkü Dünya Kupası Özel deyince pek çok olabilir. Biz sadece 2014 konusunda... <gülüyor> soruları cevaplıyoruz. Mesela 86-90 Dünya Kupası ile ilgili bir şey sorarsanız burası yeri değil efendim lütfen Ders, cevaplar da verebiliyoruz. Verebiliyoruz. Başınızı arıttık. Bugünkü köşemizde <gülüyor> yarın de, tarihler çok uyuşmasa da biz buradan evet. bir çağrı daha yapalım lütfen anınız yakılmasın diyoruz. Evet, Dünya Kupası 2014 özel ilk bölümüyle karşınızdaydı. Önümüzdeki günlerde e, yeni bölümlerimizde. Hemen pazartesi günü yeniden... Biraz daha istatistiklere gireceğiz ve sakatlıklar konusuna e, şöyle gireceğiz. bir bakacağız. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Sevgili dinleyiciler, macera dolu bir cuma sabahında modern Sabahların sonuna geldik. Ben Ege Kayacan. Ben Oktay Demirci. Sizlere... Oktay hiç takım çalışmasına yatkın diyesin ha. Hep bireysel. Ne oldu ya? Sizlere diyorum. Sen de güzel bir haftasını... <gülüyor> ben oradan kaybettim zaten. Ya hep bireysel, hep şey... o zaman. sen tamam Ö şahsi şovunu yap. Presentable değilim ve tavır mesajları geliyor abi de ona takalım dinleyicilerimizden ne ya. Ne tip tavırlar? Yani insanların işte sevdiği şeylerle, dünya kupasıyla falan filan böyle şeyler yapıyorsunuz. Ne yaptık? Dünya kupası özel yaptık ya. Daha ne yapalım? Ben ya? de anlam anlaşılmadı galiba. Biraz ona takıldım ben. Anlaşılmadı. Biz bu güzel bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Dünya kupasını, Dünya kupası 2014 özel. Daha yapmadılar. Ya belki şeye ama. bozulmuşlardır. Hı. Niye 2010 özel yapılmadı? Ya geçmişe geçmişte neden yani yapılmadı mı? Eskileri. Tamam, neresinden Hı. dönersek? Madem bu kadar güzel yapıyordunuz, niye öncekilerde sessiz kaldınız? O da, da yani o da, yani o da, o da geçmişe yönelik bir eleştiri olarak e, kayıtlarımıza geçtirimize yazıyoruz. Ama bundan sonra atlamayacağız. 2014, 2018, 2022 4 yılda bir yapıldığında gerçek köşemiz bitti ama e, köşemiz bitti. Dünya kupası ile ilgili bilgi vermezsen sevinirim çünkü. Bir bilgi bombardımanı oldu adeta. yerine da biraz konuşacak şey kalsın. Yani bir sonraki evet, bölümde evet, Pazartesi günü de e, buradan devam edeceğiz. Dünya Kapası özeli. Her zaman olduğu gibi e, sevgili dinciler bir kere daha söyleyelim. E, Başarızı şişirmeden. E, şişirmeden. her şeyi söyleyelim. E, her tür sorunuzu e, burada cesaretle cevaplamaya hazırız. E, tabii cevaplayabileceğimiz ölçülerde. Tabii ki... E, İlginize diyoruz. <gülüyor> Başınızı şişirmeden nefis bir hafta sonu diliyoruz size. Biraz yağmurlar falan var ama onlar sizi ne zaman durdurdu. ki Sevgi dinleyiciler. Boşlayın siz onları. En kötü metroya... Metro ile gidilir gelinir. Ha, bir saniye ya, ya. Metro da, da şey sulu. O zaman şemsiye. Şemsiye. Şemsiye hafta sonunuzu kurtaracak. Hoşçakalın. <gülüyor>